Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinde e, konuğumuz Ali İlhan. Konuğumuz da e, STS ve Bilim Tarihi ilişkisi. E, önce Ali hocamızı tanıtmak istiyorum size. Ali İlhan, Özyeğin Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini 2003 yılında Endüstriyel Tasarım alanında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, doktorasını ise 2013 yılında Hesaplamalı Sosyoloji alanında Washington State Üniversitesi'nden almıştır. İlgi ve araştırma alanları arasında tasarım sosyolojisi, yüksek öğrenim sosyolojisi, bilgi sosyolojisi, bilim ve teknoloji çalışmaları, etki analizi ve nicel metotlar sayılabilir. Aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi tasarım, toplum ve teknoloji lisans Üstü programlarının eş direktörüdür ve STS Türkiye Ağı'nın koordinatörlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla hiç de sürprizli bir durum değil Ali Hoca'yı çağırmamız bugün. Öyle değil mi hocam? Nasılsınız? Hocam çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çağırdığınız için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum size. Çok teşekkürler siz de kabul ettiğimiz için. İsterseniz ilk sorumuzdan başlayalım. Şimdi Türkçe'de bilim, teknoloji ve toplum olarak çevrilen bu STS alanı... Nasıl bir şeydir? Bize anlatabilir misiniz lütfen? Belki hiç duymamış olan bir dinleyicilerimiz vardır. Ee, dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Şimdi bu e, bilim ve teknoloji çalışmaları ya da Science and technology studies, değil, Science Technology and Society falan da diye geçiyor. Son derece interdisipliner bir alan. E, dolayısıyla böyle çok kolay bir kabuğa sığdırmak zor. E, çünkü bu alanın içerisinde sosyal bilimciler var, e, tam Türkçe'ye çeviremediğimiz e, beşeriyetle uğraşan yani humanities'den gelen insanlar var. Bunun içinde edebiyatçı da var, tarihçi de var, e, felsefeciler de var. E, çok böyle interdisiplinen bilim, teknoloji ve toplumun arasındaki bu çok karmaşık ilişkileri anlamaya çalışan bir alan. Ama temel e, dertlerinden bir tanesi şu, aslında e, bu alan özellikle iki şeye tepki olarak biraz doğdu oldu. Bir, bir tanesi teknolojik determinizm. Yani teknoloji bir takım şeyleri ya da e, sosyal süreçleri belirler. Yani çok kabaca anlattım tabii ama. E, STS'çiler diyor ki, hayır öyle değil, o iş çok karmaşık. Teknoloji ve toplum ve bütün bu ilişkiler ve bilim bir arada birbirlerini karşılıklı etkilerler. Ve bu aslında çözümlenmesi gereken oldukça karmaşık bir süreçtir. İkincisi de e, bilim ve teknoloji denilen şeyler ciddi anlamda sosyal süreçler tarafından etkilenen ve sosyal olarak da inşa edilen süreçler. Bu şey demek değil tabii. Bilim ve teknoloji e, ya da bilim diğer bilme biçimleriyle aynı kefededir ya da işte her şey relatiftir falan değil ama bilim ve teknolojiyi anlamak için bunların genel olarak toplumu ve sosyal süreçler ilgisini anlamak lazım diyen bir alan bu çok kabaca. Bilim tarihiyle de ilişkileri var, bilim felsefesiyle de ilişkileri var. Bu ilişkiler çok girift ama bunlardan ayrıldığı noktalar da var deyip böyle bir giriş yapmış olayım. Ee, peki şöyle bir soru sorayım size ben. Yani şu anda aklımda belirdi bu. Tipik bir STS akademisyeni ya da araştırmacısı hangi alanlardan besleniyor? Biraz evvel söylediniz, bilim felsefesi ve bilim tarihiyle ilişkisi var ama temelde mesela ne mezunudur, ne çalışır, hangi alanlarda doktora yapar? Yani bu konuyla ilgili çalışmak isteyen arkadaşlara bir yol gösterici ve bilgilendirici bir cevap olursa seviniriz. Tamam hocam. Yani bunun net bir cevabı yok. Çünkü STS disiplin düzeyinde Amerika'da mesela özellikle çok fazla bölümde kendine yer bulan bir alan değil. Bu bir interdisiplin programlar halinde örgütleniyor departmanlar yerine. Dolayısıyla STS doktorası mesela çok azdır Amerika'da. Ama... O kadar çok farklı alanda çalışılıyor ki mesela benim hocam aslında çok e, iyi bir STS'cidi, sosyoktur. Bilim sosyolojisi ve sosyolojinin içinde zaten hem teknolojiyle ilgilenenler var hem bilim sosyolojisi hem bilgi sosyolojisiyle ilgilenenler var. Dolayısıyla mesela bir sosyoloji doktorası yapıp bu alandaki bir insanla çalışıp STS içine girilebiliyor. Keza antropoloji de öyle. Bu alanda ilgilenen birçok tarihçi de var. Bu alanla ilgilenen birçok bilim insanı da var. Yani bilim insanından kastım hepimiz bilim insanıyız ama daha şey bilimlerden bahsediyorum. Doğal, doğa bilimlerinden bahsediyorum. Dolayısıyla böyle çok net el avucu sığmayan çatlaklarda yaşayan bir alan dedim ya STS. Net bir yolu yok. O kadar çeşitlendi ki zaten son zamanlarda. Şunu yapın bunu yapın demek de çok zor insan. Dolayısıyla aslında bir takım bu alanda sözü geçen ya da bilinen insanlar var. E, Bunları yaptığı çalışmalar var. Buna göre ilgi alanı da çok geniş ve heterojen bir alan olduğu için arkadaşların bu kişilere bakıp ona göre seçmesi gerekiyor. E, yani mesela ben benim yaptığım e, test tam bir STS'si değildi, ama hocam bir STSciydi. Sonra bir sürü STSci'yi tanıştım. American e, Sociological Association içerisinde Science Knowledge e, Technology diye bir section var. Orada bir sürü STSci var. Ama bu STSci'nin hiçbirinin formel bir STS doktorası yok. Çoğu sosyologlar. Şöyle bir avantajı var. Ma bu maalesef parantezine alıyorum bunu. Özellikle interdisipliner bir alandan doktor yapan insanlar e iş bulmakta, e ben Amerika Akademisi'ni daha iyi biliyorum, zorlanıyorlar. Ama mesela bir sosyoloji doktorası ya, sosyoloji departmanında da, STS departmanında da iş bulabilirsiniz. Ama bir STS doktorasıyla, STS departmanı ya da programı da çok az olduğu için iş bulmak, özellikle Amerika Akademisi'nden bahsediyorum. Avrupa'yı o kadar iyi bilmiyorum. Oldukça zordur. Dolayısıyla bir temel bir alanda Temel sosyal bir ya da humanities alanında bu işte çalışan bir öğretim üyesi kadrosu olan bir yere gidip ondan sonra STS'e yönelmek bence bir miktar daha faydalı. Tabi bu tartışılan bir konu. Bilmiyorum sorunuza cevaplayabildim mi hocam? Kesinlikle hocam. Ee... Ben bir şey merak ediyorum. Yine şu anda aklıma gelen bir şey. A, STS'in ortaya çıkışı ile ilgili. Yani STS'in tarihçesi ile ilgili biraz konuşacağız ama özellikle seçtiğimiz kitap özelinde ve sizin tavsiye edeceğiniz kitaplar olacak bize anladığım kadarıyla. Ama şu anda benim sormak istediğim soru şu: STS ya da bilim teknoloji ve toplum çalışmaları acaba bir Devletlerin ya da hükümetlerin e, özel olarak desteklediği yani kendi e, ne denir ona yönelik çalışmaların yapıldığı bir alan mı aynı zamanda yoksa sadece Bilim tarihi ve felsefesi alanından bağımsız sorular da üretilebilecek bir alan olarak mı karşımıza çıkıyor? Yani bir entelektüel egzersizden öte belli politikalarla da besleniyor mu diye sormak istiyorum size. Belli politikalarla besleniyor ama oldukça eleştirel bu politikalara karşı. Dolayısıyla pek devletlerin sponsorluğunda yürüyen bir iş değil. Çünkü mesela bugün sosyal zekanın etiğinden tutun da işte biyoteknoloji uygulamanın problemlerine kadar STS'ci STS son derece kritik bir alan. Yani çok fazla eleştirel bir alan. Dolayısıyla bilim felsefesi ve e, tarihinden de besleniyor. Ama çok kuvvetli bir ampirik tarafı da olduğu için STS'in yani insanlar gidip veri topluyorlar sürekli. E, en önemli farklarından bir tanesi o zaten. E, ve e, bilimin şu an bilimlerin daha doğrusu o konuyu da birazdan konuşmak isterim bilimlerin nasıl hangi koşullar altında nasıl kültürel ve sosyolojik sahipler yapıldığını inceliyor. Dolayısıyla o ampirik kanat çok kuvvetli. Ama mesela bugün ıı, ekoloji politikasını este, eleştiren STSçiler de var, bilimin demokratikleşmesi konusunda çalışanlar da var. Özellikle ıı, bilim ve teknolojinin kapitalizmle ve de ıı, büyük şirkete o ilişkini eleştirenler var. Dolayısıyla çok kuvvetli bir eleştirel damardan doğmuş. 60'ların 70'lerin çocuğu STS. Yani oradaki o kültürel özellikle Avrupa ve Amerika'daki kültürel huzursuzluklarla beslenerek doğmuş bir alan. Daha sonra bir dünyaya da yayıldı. Mesela çok ciddi bir e, Güney Amerika var. Yani İlla global kuzeyde yapılan bir şey değil STS elbette ki. Ama ilk doğuş tarafı böyle eleştirel bir damar olduğu için çok devlet sponsorluğu da değil de daha çok politikaları eleştiren bir alan diyeyim. Ayrıca politika önerilerine de ...tabii ki sunmaya açık bir alan... ...ama STS'ci yeri, sosyal bilimcileri... ...ne kadar insanlar dinliyorsa... ...özellikle politika yapıcı da yeri de o kadar dinliyorlar... ...dolayısıyla o bir... E, ...kapitallerin çarpıştığı... ...güç savaşlarına konu olan... E, ...Bordia'yı biraz... Evet. refer edersek bir alan... ...yani çok contested bir alan... E, ...seslerini duymaya çalışıyorlar... ...ama tabi kolay değil. E, peki... Yine şu anda aklıma gelen bir soru, hem benim hem de dinleyicilerin e, şeyde kafalarında kristalleşmesi için soruyorum. Şimdi hesaplamalı bir alan olduğunu, yani computational ve empirik statülerin çalışmaların olduğu bir alan olduğunu anladım. Ama e, mesela ben sizin doktora öğrenciniz olsam. Benim hani arka plandaki eğitimimi biliyorsunuz. Tam bir STS doktorası yaptırmak için bana nasıl bir çalışma konusu önerirdiniz? Hocam şey tamamen computational bir alan değil. Çok heterojen. Yani nicel çalışan var, nitel çalışan var, felsefi çalışan var, tarihsel çalışan var. Tamam, tamam. Ee, sizin ilgi alanınızla ilgili biraz. Mesela benim doktor öğrencilerim arasında... Ee... Metin analizi üzerinden be belli alanların nasıl geliştiğini inceleyen öğrenciler var. Benim mesela temel sorularımdan biri alanlar, disiplinler nasıl büyür, gelişir ve ölür. Ben bunun için büyük veri setleri, metin analizi, network analizi gibi yöntemler kullanıyorum. Ama bir takım insanlar da mesela laboratuvara girip e, oradaki bilim insanlarının nasıl bilim ürettiğini, bunun hangi koşullar altında bilgiye ya da gerçeğe tırnak içinde dönüştüğünü inceleyenler de var. Dolayısıyla bu biraz iteratif bir süreç. Siz mesela neyle ilgilenmek istersiniz? Tarihsel bir STS çalışması da yapılır ama genelde bizim programımızda yönettiğimiz çalışmalarda gidip sahadan veri toplamalarını istiyoruz. Ampirik bir kısmının olmasını istiyoruz. Mesela bir öğrencimiz e, belli bir tür bitkinin e, bilim insanlarının bu bitkiyi nasıl ihya etmeye çalıştığını burada karşılaştıkları zorlukları bunun çevresine dönen politik süreçleri bu tohum politikaları işte yem Açlıkla ilgili meseleler bunun ekonomi politiğinin bu tip şeyleri çalışıyor. Yani size çok net cevaplar veremiyorum çünkü alan o kadar heterojen ve interdisipliner bir hale geldi ki biraz böyle e, çatlaklarda yaşayan hemen her yöne gidebilecek bir alan haline geldi. O yüzden de böyle çok size net budur diye cevaplar veremiyorum maalesef. Anladım anladım yok benim kafamda biraz belirdi. Mesela şöyle bir şey yapsam STS'ye yaklaşmış olur muyum? İşte e, diyelim ki matematik e, alanı ile ilgileniyorum, matematik tarihi ile ilgileniyorum. E, o zaman STS alanında e, şu ana kadar yazılmış matematik doktorallarını inceleyip e, disiplinin Türkiye'de gittiği yön hakkında bir ama bu tamamıyla bir hani şey data yani hani alan araştırması e, çerçevesine giriyor mu sizce? Yani Disiplinin gittiği yönü inceleme açısından tabii neler ki. çalışılmış. Tabii tabii. Aa, tamam. Tarihe STS de ama şunu da yapabilirsiniz mesela. Buna bir komponenti olarak STS şu an pardon matematik Türkiye'de şu an nasıl diye gidip bir sürü matematikçiyle görüşüp onlarla atıyorum etnografiler yapıp onları inceleyip nasıl üretiyorlar matematiği hangi koşullarda bu alanda bilgi üretiliyor bunun da bu da bir komponenti olabilir. Ama anladım. öte yandan gidip e, matematik tezlerini indirip yapılmış. Bunlara bir metin analizi yapıp mesela alanın nerelerde yoğunlaşmış bunu da yapabilirsiniz. Bu anlamda mesela Scientometrics denen bir alan var. Bibliometrics de karışıyor. E, bir takım STS'ciler de bunları yapıyorlar. O alanın da kendi başka bir takım dinamikleri var. Dolayısıyla çok internasyon bir alan olduğu için alana giren var, çıkan var. Hem felsefe hem STS'le uğraşanlar var. E, ama çok zengin bir takım Etkileşimlere ulaşıyor bu tip karşılaşmalar. Öyle görünüyor evet heyecanlı bir alan. Ee, peki Türkiye'de e, yani hani şu anda bizi dinleyen arkadaşlar çalışmak isteseler nerelerde çalışabilirler S STS? Yani düz STS programı pek yok ama birçok siz de benden çok daha iyi biliyorsunuz e, bilim tarihi programları var. Doğru. Bunun içinde STS ile ilgilenenler var. Sosyoloji ya da antropoloji programlarının içinde STS ile ilgilenen hocalar var. Ama mesela ıı, Işık Üniversitesi'nde bildiğim kadarıyla bir insan toplum bilimi altında bilim, teknoloji ve toplum ana bilim dalı var. Hala ise Te Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans düzeyinde mesela ıı, bilim, teknoloji ve toplum programı var. En enstitli programlardan istedim. biridir Türkiye'deki. Ee, o tüde TEDPOL var mesela. Bilim ve teknoloji politikaları. Bu da bir yüksek lisans doktora programı. Bizde e, Tasarım Teknoloji Toplum programı var. E, bir STS Network'ü var. Ben e, bahsettiğiniz başta bunun e, koordinatörlerinden bileyim. İstanbul Lab diye başka bir oluşum var. E, ama böyle bir STS departmanı lisans düzeyinde ışık hala devam ediyor mu bilmiyorum. Yanlış bilgi vermeyeyim. Adı STS olan pek yok. Ama dediğim gibi bilim tarihi programlarında var. Etik çalışanlar var mesela e, tıp Fakültesi'nin altında. Tıbbi etik. Oralarda STS'çiler var. STS'den beslenenler var. Daha çok işte sosyal bilimler ve Humanities'in altındaki alanlarda bununla ilgili hocalar bulunabilirse çalışılabilir kolaylıkla. Şimdi ikimizi de şaşırtan bir nokta var. Şimdi kitabımız üzerinden konuşmak istiyorum ve kitabımız ve ötesi üzerinden konuşmak istiyorum. İkimizin de şaşırdığı konu, siz daha içindesiniz, ben daha dışındayım STS'nin ama... Fark ettik ki e, Türkçeleştirilmiş ya da Türkçe literatüre kazandırılmış bu konuyla ilgili bir kitap bulmak en azından hani giriş e, a, babında çok zor. Hı hı. E, dolayısıyla bu, bulduk bir tane onu konuşacağız ama sonradan e, sizin tavsiyeleriniz de olacak diye düşünüyorum ben. Şimdi seçtiğimiz kitap bilim, teknoloji ve toplum sosyolojik bir yaklaşım. Ee, çok yazarlı bir e, kitap ve Türkçe'ye çevrilmiş. Ee, şimdi bunun üzerinde konuşalım. Şimdi seçim olarak iyi bir seçim mi öncelikle? Yani iyi bir başlangıç kitabı diyebilir miyiz bunu, bu kitap için? Bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğim ve e, İngilizce'de ya da başka bir dilde olup da Türkçe'ye çevrilmesi konusunda tavsiyelerde bulunacağınız başka kaynaklar var mı diye soracağım size. Bu Bilim, Teknoloji ve Toplum gerçekten güzel bir kitap. Aslında alandaki pek çok tartışmada var içerisinde. O anlamda iyi bir giriş kitabı olabilir ama bir ufak bir şerhim var orada. Mesela Sismondo'nun bir kitabı var, Sergio Sismondo adını yanlış hatırlamıyorsam. An Introduction to Science and Technology Studies, Wiley'den çıkmıştı. Mesela o kitap, bu kitapla kıyaslamak için anlatıyorum. Bu kitapta da biraz daha sanki alanı biraz biliyormuşsunuz, onun üstüne yazılmış gibi. Halbuki Sismondo'nun kitabı, hiçbir şey bilmiyorsanız bu alanla ilgili, daha kronolojik ve lineer bir şekilde bu alan ne, neden çıktı, kimler ana aktörlerdi, işte daha önce bilim ve teknoloji çalışmanın önce, özellikle bilim tarihi ve bilim ile ilgili neler yapılıyordu, bilim ve teknoloji tarihi bundan nasıl farklılaştı, o konuları biraz daha iyi anlatıyor. Bunlar satır aralarında bu kitapta da var bu arada. Ancak bunu sizin biraz daha okuyucuya yük getiren bir kitap, kötü bir kitap anlamında kesinlikle söylemiyorum bence, çok iyi bir kitap, okumakta fayda var. Ama okuyucuya o anlamda biraz daha yük getiriyor. Ötekinin daha lineer ve böyle şu oldu, sonra bu oldu, sonra buna tepki olarak doğdu, burada bunlar vardı falan gibi daha lineer bir anlatısı var. Dediğiniz gibi Türkçe'de bana soranlar çok oluyor. Bilim ve teknoloji, bilim teknoloji ve toplum alanında özellikle giriş düzeyinde kitap bulmak çok zor. MIT Press'ten çıkan mesela bir takım handbooklar var. Dördüncü baskısı çıktı, birbirinden çok farklı. Tula gibi kitaplar bunlar ama onlar çevrilir çevrilmez bu tip şeylerin Türkçe kazandırılması tabii çok faydalı olacaktır. Ama Türkiye'de biliyorsunuz yayıncılık kar marjları, işte kim alır kim almaz gibi birçok problem var. Nasıl olur bilemiyorum. Ee, bu kitap ama bizim bulduğumuz, sizlere de konuştuk söylediğiniz gibi gayet iyi bir kitap. Hani konuya giriş yapmak için de da faydası oluyor. Ben, ama ben yanına mutlaka e, Sismondo'nun kitabı gibi biraz daha basit kitapları da tavsiye etmek isterim burada. Evet, özellikle hani e, STS çalışmak... E, hani e, planlarında olmayan ama bu konuyla ilgili bir şeyler okumak isteyenler için Sismondo anladığım kadarıyla daha e, tavsiye edilebilir bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Doğru e, mu? Evet mesela Kuhn'la bu alanın çok ciddi bir ilişkisi vardır. Kuhn artık STS'e çok önemli bir kişilik değil. Yani çok aşıldı yaptığı şeyler. Ya da Merton mesela e, bilim sosyal Yap, Yapıldığı evet. şeyler çok eleştirildi, çok aşıldı ama bu alan biraz bu insanların yaptıklarını kötü anlamda söylemiyorum bir tepki olarak doğru. Dolayısıyla bunun nesini açtılar, nesini eleştirdiler onu anlamak lazım ki bu alanın temel sorunsallarını kavramak lazım. Keza mesela Latür, e, Actor Network teori, Türkçe'ye de çevrilmesi onun da biraz sorunlu. O da mesela ilk dönem STS'çilerin bir takım problemlerine, tepki olarak yaptı yaptıkları. Lineer bir anlatıda, lineer anlatılar pek modası geçti ama bu kim kime neden tepki olarak çıktı meselesi çok daha iyi anlaşılıyor. Mesela Kuhn'un işte e, Popper'la olan ilişkisi ya da la olan ilişkisi. Bunlar anlaşılınca çok daha iyi anlaşılıyor bu alanın e, farkı ya da benzerlikleri. Sismon da biraz daha onu iyi veriyor. Dediğim gibi öteki kitapta bunlar kısmen var ama satır alanında var diye ben okudum daha çok. Anladım. E, tamam e, tavsiye etmiş bulunalım e, siz de ben de bu e, Sismondo'nun eserini. Peki e, hani en başta aslında en başta konuşmamız gereken e, konuyu e, sizin sayenizde en sona taşıdık ama e, bir iki cümleyle şu anda STS e, alanının ee, problematiği yani sürekli kotar tartışılan en popüler olan problematik nedir dersen buna ne cevap verirsiniz? Ya yani bir tanesi teknolojinin yarattığı riskler ve evet. bilimin ve bunların evet. nasıl sosyal süreçler iç içe girdiği ve bunların e, ne gibi zararları ya da faydaları oldu çünkü teknoloji ne tür bir şey değil yani. E, bu çok önemli bir problem. Bir de mesela STS'in hep süre giden problemi de bilim diye bir şey olmadığını gösterdi bize STS. Bilimler var. Ve bu bilimlerin hepsinin değişik epistemik kabulleri ve epistemik kültürleri var. Dolayısıyla mesela bilim tarihine ayrıldığı bir noktada Kuhn'dan mesela Kuhn için bilimdir. Bilim diye bir şeyden bahseder. Halbuki Kuhn'un incelediği fizikçiler. Halbuki fizikçilerle kimyacıların iş yapma biçimi, sosyal bilimcilerin iş yapma biçimi ya da biyologların iş yapma biçimi birbirinden o kadar farklı ki. Böyle bilim diye işte çok bize listede anlatılan bir şey vardır. İşte hipotez üretirsiniz, test edersiniz. E bu öyle çalışmıyor. STS mesela bunları gösterdi bize. Gerçek hayatta, pratikte, kültürel anlamda bilimin nasıl çalıştığı, bunun nasıl problemler doğurduğu ya da doğurmadığı ve bunun bir takım hem kültürel hem sosyal hem de politik süreçler olan ilişkileri ve bunların sorun sonalaştırılması çok önemli. Mesela e, feminist STS çok önemlidir. Niye? Çünkü e, hem kadınların daha sonra... Başka grupların nasıl marjinalleştirdiğini hem bilim tarihinde hem de e, bilim pratiğinde bize gösterdi. Hem de bunun tekrar tekrar nasıl toplumsal süreçlerle yaratıldığını anlattı bize. E, bu mesela Kuhn'da yok böyle bir şey. Ya da bilim ta tarihinde de ne kadar var şimdi vardır muhakkak ama. Bu mesela damar. bu feminist damarı çok kuvvetli bir damardır. Çok da önemlidir. E, öz doğum kontrol teknolojilerinin tartışılması, bunların insan bedeni üzerindeki kontrolün tartışılması bunlar çok önemli meseleler. Yani zaten Covid salgının ortasındayız. Bunlar ciddi tartışma yarattı. Doğru doğru evet. Covid de muhtemelen e, STS'nin favori alanlarından biri e, olarak karşımıza çıkıyor. E, umuyorum ben yani kendi adıma. Siz de katılır mısınız bilmiyorum ama son bir dilek olarak STS ile bilim tarihi ilişkisi Türkiye'de daha sıkı bir şekilde kendini göstersin. Her ne kadar bazı alanlarda sanırım birbirlerini rakip olarak görünüyorlarsa da beraber e, düşünülmesi gereken iki alan diye umuyorum ben doğru, doğru bir tespit midir acaba? Bence e, rakip falan değiller birbirlerinden dediğiniz gibi bilim ha, felsefesi evet. keza öyle bu üç alanı ben birbirine ayrı bir bilim sosyolojisi bile ve teknoloji tabi bilim teknoloji bunlar birbirine karışıyor biraz. Bunların hepsi birbirini aşırı besleyen alanlar ve bu alanda bizim bu STS Turkey Network'ünün kuruluşu da biraz aslında böyle yani bu alanda kim ben biraz ilgilenirim derse gelsin yani hiç önemli değil bizde kuantumla uğraşan fizikçi de var ve tarihçi de var felsefesi de var sanatçı da var içimizde ve bizim programda biraz öyle mesela bu çok değerli bir şey o yüzden ben hani bunları birbirine rakip kesinlikle görmüyorum ama e, farkları da var e, tabi bu kadar programa sığmadı hepsi. Onları daha detaylıca başka mecralarda konuşmak gerekir. Onları da irdelemekte böyle bir... Çünkü ne kadar çok sessiz olursa bu olan o kadar güzel şeyler çıkıyor. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle, ee, kesinlikle başka bir mecrada konuşmayacağız. Ee, önümüzdeki aylarda sizinle yeniden konuşacağız burada <gülüyor> diye <biliyorum> ben. <gülüyor> çok teşekkürler Ali Hocam bize katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim hocam böyle bir imkan sağladığınız için. Yani çok bazı noktaları kaba ve üstün körü anlatmış olabilirim. Dinleyiciler ve sizden de özür dilemek isterim o konuda. Rica ederim. Bence çok pırıl pırıl çok güzel bir konuşma oldu ikimiz yani ikimiz arasında. Çok teşekkürler ve görüşmek üzere. Görüşmek size. üzere hocam. Çok teşekkürler. Herkese iyi bir gün diliyoruz. Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak